Bir Küçük İstanbul Hatırası Habip Balcı Vazife için geldiği yer, Kazakistan'ın o dönem baş şehri olan Almata'nın doğusunda, dağlarının eteklerinde kurulmuş küçük ve şirin bir ilçe olan Isıktı. Heyecanlıydı, üstelik bu heyecanı kolay kolay geçecek gibi görünmüyordu. Almatı'dan yarım saat süren bir yolculuk sonrasında ulaşılan bu şehri ilk andan itibaren sevmişti. Şehrin düzenli, çoğu mavi renkle boyanmış bahçeli evleri, bu bahçelerden kaldırımlara sarkan ağaçları, kapı önlerindeki saksılarda renk renk açan çiçekleri onu adeta büyülemişti. Yeni hayatına uyum sağlamakta zorlanmamıştı. Günlerinin çoğu okulda geçiyordu. Kısa zamanda talebeleri tarafından sevilen biri olmuştu. Bir sonbahar günü okul dönüşü, Rus Lenin Mektebi'nin toprak sahasında yağmur aldırmaksızın futbol oynayan küçük çocuklar dikkatini çekmişti. Saha kenarında uzun boylu, sarı saçlı biriyle yan yana duran antrenör çocuklara talimatlar yağdırıyordu. Türk takımlarının renklerini taşıyan formalar görünce, ısıkta sayıları oldukça fazla, ahıskalı çocuklar olmalı bunlar diye geçirdiği içinden. Yanılmamıştı. Bu manzara karşısında bir an geçmişe doğru hayali bir yolculuğa çıktı. Boğaz'da geçen günlerini, çocukluğundaki mahalle maçlarını hatırladı. Bu esnada oyuna ara veren çocuklar bir yerde toplanmıştı. Çocukların yanına gitmeyi düşünmüştü ki Antrenörün yanındaki kişiyle kendisine doğru geldiğini fark etti. Tanışmak üzere ellerini birbirlerine uzattıklarında yıllar sürecek samimi bir dostluğun başladığını bilmiyorlardı. ''Merhaba, ben Refik. Çocukların antrenörüyüm. Bu ise yardımcım Sasha. Kendisi Rus'tur.'' Ben de Kazak Türk Lisesi'nden Tufan. Türkiye'den mi geldiniz? Evet İstanbul'dan. Bizler Ahız Kalıyız. İkinci Dünya Savaşı sonrası atalarımız vatanımızdan mecburi göçe zorlanmış. Çok zor günler geçirmişler. Kendimizi Osmanlı Türk'ü biliriz. Burada çok kalabalığız. Bu yüzden küçük İstanbul'da derler buraya. farklı duygular kaplamıştı içini. O birkaç dakikalık zaman günün en güzel hatırası oldu vermişti. Küçük İstanbul benzetmesi de hoşuna gitmişti. Sohbet çocukların futbolu üzerine yoğunlaşarak biraz daha devam etti. Tufan ayrılırken "Allah'ın izniyle kendimizi fazla yalnız hissetmeyeceğiz burada." dedi. Tekrar görüşmek üzere vedalaştılar. Refik Bey ve Saşa yaşanılan bu sıcak danışmadan birkaç gün sonra okulu ziyaret ettiler. Yemekler yendi, çaylar içildi. Saşa'nın şehrimizde organize edilen spor müsabakalarında sizleri de görmek isteriz. Isı halkı sizleri tam olarak tanıyabilmiş değil. Sizleri daha iyi tanımak ve dostluklar kurmak istiyoruz. Spor dostluklara köprüdür. Spor dostluklara köprüdür şeklindeki sözleri Tufan Bey'in hoşuna gitmişti. Bu organizasyon okulun tanıtımı için iyi bir fırsat olacaktı. Tufan Bey bu hadiseden birkaç hafta sonra bir pazar günü sabahın erken saatlerinde telefonunun çalmasıyla uyandı. Bir gün önce arkadaşlarıyla basketbol oynarken aldığı dirsek darbesinden dolayı açılan kaşına beş dikiş atılmış sıkıntılı bir gece geçirmişti. Bu sebeple sabah namazından sonra istirahat etmeye karar vermişti. Zorla da olsa yerinden kalkıp Ahize'yi kaldırdı. ''Hadi hocam seni bekliyoruz. Sensiz olmaz. Bizi yalnız bırakma.'' Sözleri karşısında Tufan Bey ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemedi. İlk şaşkınlığı geçince Refik Bey ve Saşa'nın organize ettiği turnuva aklına geldi. Katılacağına söz vermişti. Arkadaşları da bunun için ısrar ediyorlardı. Bir süre düşündü. Her şeye rağmen bu turnuvada arkadaşlarıyla beraber olmalıydı. Saatine baktı, vakit henüz erkendi. Ailesinin de haberi olmamalıydı. Yoksa bu halde gitmemesi için ellerinden geleni yaparlardı. Birkaç saat içinde geri dönecekti zaten. Bir an evvel okula giderek hazırlanmalı ve maça yetişmeliydi. Temiz bir bezle dikiş atılan kaşın üzerinden alnını sardı ve stadyumun yolunu tuttu. Henüz maç başlamamıştı. Onu gören arkadaşları da çok sevinmiş ve bu fedakarlığını takdir etmişlerdi. Doğru olduğuna inandığı bu karar, takım arkadaşlarının da moralini yükseltmişti. Tribünlerde takımlarını desteklemeye gelen insanlar vardı. Sahanın etrafı adeta bir panayır andırıyordu. Maçı seyretmeye gelenler arasında öğrenciler ve veliler de vardı. İkinci yarısı daha çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmada Tufan Bey oldukça başarılı bir oyun ortaya koymuştu. Tufan Bey ile Saşa'nın maç sonrası birbirlerine sarılmaları tribünlerin dikkatini çekmiş olmalı ki alkışlar içerisinde sahayı terk ettiler. Refik Bey'inse ise keyfini diyecek yoktu. Etrafındakileri belli etmese de Türk okulunun başarısı onu pek sevindirmişti. Havaların soğuyup kışa döndüğü günlerdi. Olumsuz hava şartlarına rağmen öğretmenlerin talebe velilerini ziyaretleri hız kesmeden devam ediyordu. Okulda belletmenlik yapan Mahmut Bey, Eldiyar'ın ailesinin pazar günü için yemek davetini geri çevirememiş, Tufan Bey'i de kendisiyle gelmeye ikna etmişti. O gün öğleden sonra kiraladıkları bir taksiyle yola koyuldular. Şehrin dışına çıktıklarında sabah açık ve güneşli olan havanın Birden kararmaya başladığını fark ettiler. Kar yağdığı takdirde köye ulaşmaları zor olacaktı. Ama her şeye rağmen davete icabet etmeliydiler. Temellileri en azından eve varıncaya kadar karın yağmamasıydı. Öyle de olmuştu. Eve varana kadar bir kar tanesi dahi düşmemişti. Tanışma ve yemek faslından sonra yapılan sohbetle ziyaret uzamıştı. Kazak halkı son derece misafirperver ve cömertti. Hele Türkiye'den gelen öğretmenlere ikramları daha bir farklı ve candan oluyordu. İkramlar bitmeden kalkmayı düşünseler de bu davranış ev sahibi tarafından saygısızlık olarak değerlendirilir kaygısıyla geç vakte kadar kaldılar. Müsaade isteyip kapıya yöneldiklerinde gördükleri manzara onları oldukça endişelendirmişti. Kar her tarafı kaplamış dönüşlerini zora sokmuştu. Eldiyar'ın babası Amir Bey bu havada gitmelerinin zor olacağını söyleyip kendilerini misafir edebileceklerini teklif etmesine rağmen Tufan Bey sabahki dersleri kaçırma endişesiyle dönme konusunda ısrar edince yola koyuldular. Misafirlerini bu durumda yalnız bırakmak istemeyen Amir Bey köyün merkezine kadar onlarla gitti. Etrafta hiçbir vasıta görünmüyordu. Bir müddet sonra önlerinde bir taksi durdu. İki kişi daha alabilecek durumdaydı. Fakat şoför Almatı'ya gideceğini söylemişti. Tufan ve Mahmut Beyler bir an birbirlerine bakıştılar, sonra şoföre ıssıka gideceklerini, ana yolda indikten sonra bir vasıta bulabileceklerini söylediler. Amir Bey ile de vedalaşıp taksiye bindiler. Almatı kavşağında indiklerinde Manzara daha da vahimdi. Kar iyice artmıştı. Tek tük geçen vasıtaların hiçbiri durmuyordu. Beklemekten başka çareleri yoktu. Karla beraber hava da soğumaya başlamıştı. Sabah havanın güneşli olmasına aldanıp pek kalın giyinmemişlerdi. Ortalıkta fazla aracın olmayışına mana veremiyorlardı. Tufan Bey ayakkabılarına dolan kar sularına aldırmaksızın yolun ortasına doğru ilerledi. Böyle güzel geçen bir günde Allah Celle Celaluhu'nun hoşnutluğunu kazanmak için gerçekleştirilen ziyaretin neticesinde onun kendilerini mağdur etmeyeceğine inanıyorlardı. Burada donup kalmak vazife esnasında başa gelen bir şey olacağından tevekkülle karşılanmalıydı. Bu düşüncelere dalmışken kendilerine doğru gelen aracı fark ettiler. Belki de son şanslarıydı bu. Fakat araç kendilerini fark etmemişçesine önlerinden geçip gitti. Üzüntülerini birbirlerine belli etmemeye çalışarak karşılıklı bakıştılar. Ağızlarından bir söz dahi çıkmamıştı. Boyunlarını büktüler. Tam o esnada biraz önce önlerinden geçip giden aracın geri geldiğini fark ettiler. Onlar kapıya yönelmeden araçtan çıkan şoför, ''Sizin bu havada buralarda ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz? Yoksa ölmek mi niyetiniz?'' diye haykırıyordu. Tanıdık gelen bu sesin sahibinin Saşa olduğunu fark ettiler. Saşa kendini tutamamış, hala bir şeyler söylemeye devam ediyordu. Saşa'nın yol boyu anlattıklarını dinleyince sahipsiz olmadıklarını bir kere daha anladılar. Saşa, Refik Bey'in ısrarlı telefonlarına dayanamayarak bu olumsuz hava şartlarında ayarladığı bir arabayla ıssıka doğru yola çıkmıştı. Tufan beylerle karşılaşana kadar da içinden hep keşke çıkmasaydım diye geçirmişti.